Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Global Power Shift hareketi kapsamında Türkiye'ye gelen Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kumi Naido, Müge Akgün ile beraber bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajında Türkiye'nin çevre politikaları ve Gezi Parkı eylemleriyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Güney Afrikalı Kumi Naido, 15 yaşında ülkenin kurtuluş mücadelesi içinde yer almaya başladığından bu yana, aktif bir şekilde insan hakları, yoksulluk, işçi hakları ve çevre konularında, hem eylemlere katılıyor hem de konferanslar veriyor. Kumi Gezi Park protestolarına karşı kullanılan gücün büyüklüğünün aslında daha çevreci bir ülke isteyen, aynı zamanda sivil haklarına sahip çıkan insanların gücünü de ortaya çıkardı. Çünkü daha önce farklı bölgelerde termik santraller, ormanlar gibi çevreci direnişte bulunanlar yok sayıldı. Bir şekilde şiddete maruz kaldılar, Gezi de simgeleşti, sonra tüm ülkeye yayıldı ve dünyanın ilgisini çekti dedi. Türkiye'nin son dönemdeki çevresel verileri de çok rahatsız edici. Kömürün iklim değişikliğine büyük bir tehdit olduğunu düşünürsek şu anda Türkiye'de hali hazırda olan ve yapılacak projelerle birlikte dünyada Çin, Rusya ve Hindistan'ın ardından kömür tüketiminde dördüncü sırada diyerek gezegenimizi korumak için hükümetin politikalarını değiştirmesi gerektiğine vurgu yaptı Kumi Naidoo, Greenpeace, Uluslararası Genel Direktörü. Türk Havayolları çöpten jet yakıtı üreten bir şirkette görüşmelere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden biyoyakıt şirketi Solena Fuels Corporation ile Türkiye'de yakıt üretimine yönelik alternatifleri değerlendirmek için bağlayıcı olmayan bir iyi niyet anlaşması bu. Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi, bu çerçevedeki projelerin desteklenmesi, karbon salımlarının azaltılması ve yakıt tedariğinde kaynak çeşitliliği sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Havacılık sektöründeki şirketler gerek sosyal sorumluluk yüzünden hem de özellikle Avrupa Birliği tarafından bu alanda hedeflenen, Düzenlemelerin de etkisiyle karbon ayak izlerini düşürmeye çalışıyorlar. 2012'de dünya nüfusunun yarattığı karbondioksit salımı 34 milyar tonken bu rakamın %2'sine denk gelen 689 milyon tonluk kısmı havacılık endüstrisinden geliyor. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani meşhur IPCC çalışmalarına göre havacılık sektörünün küresel ısınmaya katkısı tam da esasında bilinmiyor. Çünkü sektörün bu alandaki gerçek etkisi aynı zamanda azot oksit yani NOx ve su buharı gibi salımlarla karbondioksit sarımlarının yarattığı etkiyi 2 ila 4 katına ulaştığı konusunda tahminler var. Evet, WWF Türkiye'den bir kampanya gücüne sahip çık. Doğal Hayatı Koruma Vakfı, finans kuruluşları ve hükümetleri yenilenebilir enerjiye en az 40 milyar dolar ek yatırım yapmaları için harekete geçmeye çağırıyor. Bu yılın Mayıs ayında atmosferdeki sera gazı seviyesinin milyonda 400 parçacık seviyesini aşmasıyla küresel iklim değişikliği mücadelesinde bir yenilgi alındı esasında. Ortalama sıcaklıklardaki artış bilim insanlarının güvenli sınır olarak belirttiği, 2 santigrat derecede tutmanın yoluysa küresel enerji altyapısında gerçek anlamda değişiklikler yapmak. Fosil yakıt ekonomisinden yenilenebilir enerjiye geçişin hava kirliliğinin azaltılması, enerjide dışa bağımının kırılması, istihdam olanaklarının arttırılması, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan da korunmak gibi hem çevresel hem de ekonomik etkileri bu değişim esasında zorunlu kılıyor. Gücüne sahip çıplak. Kampanyası destekçilerin yenilenebilir enerjiye fosil yakıtlara hayır diyebilecekleri bir çevrim içi imza kampanyası etrafında şekilleniyor. Panda.org.taksim.tr alt çizgi.syp adresinden ulaşılabiliyor hem bildiriye hem de ne taahhütlerde bulunulması istendiği konusunda özellikle de güneş enerjisine gerekli olan maddi yatırımların yapılması konusunda. Hedeflenen 40 milyar dolar ihtiyaç duyulan yatırım için sadece bir başlangıç esasında. WWF Türkiye bu yeni yatırımın riskli fosil yakıtlardan temiz ve yenilenebilir enerjiye para akışını sağlamak için önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyor. Bununla aynı çizgi üzerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yani UNFCCC. Başkanı Christina Figueres, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve bu yönde adımlar atması gerektiğini söyledi. 350.org tarafından düzenlenen küresel eksen değişimi yani Global Power Shift zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelen Figueres açıklamalarına devam etti ve dedi ki dünyada iklim değişikliğinde artık duyarlılık arttı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli konusunda da Türkiye enerjisinin %70'i için fosil yakıtı Ithal Bunun iki temel sonucu var. Bunlardan ilki fosil yakıtların çok kirli yakıtlar olması ve iklim değişikliğine katkıda bulunuyor olması. İkincisi ise Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlı kalmasına neden olması. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli çok yüksek oysa bu potansiyeli kullansa hem dışa bağımlılığı azalır hem de ekonomik olarak durumu daha iyiye gelir dedi Cristina Figueres. Evet gerçekten de cari açığın kapatılması konusunda da en az çevre kadar Dışa bağımlılık açısından fosil yakıtları ithalden uzaklaşıp yerli bizim kendi yenilenebilir güneş, rüzgar gibi enerjilerimize yönelmemiz ve özellikle de enerji tasarrufu konusunda çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kanın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri